أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباه وأحفاده إلى يوم الدين أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجراب الكريم رب شرح لي صدري ويتسر لي أنبيك وحلو مقبة من لساني يفقه قولي وأفوض أنبي إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أنبي إليه إنك بصير بالعباد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أخوان النبيين والمرسلين وعلى آله وأسحابه وأخوائك عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك وملاد كلماتك ماذا من الله تعالى بالله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فضرق الله العظيم وبلى رسوله النبي الهاشم الكريم يا إله العالمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين تنحق حق كامت نويب إفادة موفق إله. O'nu kabul edecek gönüller bizlere ihsan eyle. Amin. Şeytan aleyhi maiz hakimiyetinden, sultasından, istekleri istikametinde hareket etmekten bizleri masumla mahfuz eyle. Nefsimizin aleyhine, istiyatımızın ramına dahi olsa, Kur'an-ı muhis beyan istikametinde yürümeye bizleri muvaffak eyle. Amin. Amin. Binlerce müminin camilere toplanıp, amin dediği şu günde yapacağımız duaları, söyleyeceğimiz sözleri tergah-ı nezdi üluhiyetinde makbul buyruh ümmeti Muhammed'in uyanmasına fiyat kudüne vesile eyle. Amin ve hormati sevgidim selim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz islam ve nimetlerine üstarak, cemaat olarak ona teveccüh edip ne mütenahi insanlarından ifade etme bahtiyarlığın ifadesidir. Allah Celle Celaluhu pek çok nimetler içinde perverde ettiği bizleri bu nimetlerde sonsuzluğa erdetsin, sonsuzluğa erme yolunu bize göstersin inşallah. O kullarının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 sen Allah'ın istekleri içinde fani olur, derin bir hazra olur. Cenab-ı Hak bunu bizlere nasip etsin inşallah. <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın en şiddetli tabir caizse en fazla arzuyla istediği şey, kulun kendisine teveccühü, tevbesi ayrı kapılarda dolaşmasına nedameti, kalbinin kırıklığı, yaramı sen tarz diye Mevla'nın kapısına geliştir. Allah kuldan bunu bekle. Akıllı kul, kalbi hüşyar kul, hissiyatı çalışan kul, kolu kırıldığı, kanadı kırıldığı, kalbi kırıldığı zaman Allah'ın kapısına gelir, veçbur, tet bizim şu kırıklarımızı, sargıyı sen sar, sargıcımı sen ol der. Bu da uyanık kulun, hüşyar insanın çağrıdır. Allah Celle Celaluhu,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 ana Sen senin yüzüne karşı senimet sadedinde te ve yanlarını mevlanın çağrısına icabet ederek sıcak yumuşak döşeklerinden ayırırlar. işlerinde derin Allah'a karşı bir zeka ve ümit vardır ve alabildiğine bir mehabet, bir mehafet vardır çok korkarlar Allah'tan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 Allah'ım, benim gizlimi açığından daha hayırlı yap. İnsanlar arasında sana karşı yaptığım kulluktan daha derin bir kulluk şuurunu insanların görmediği zaman ifaya beni muvaffak kıl. Bu dışta, insanların içinde bozuk düzen kulluğumu da ıslah diyordu. Bu etâden, Allah'ı bilen, Resulullah'ı tanıyan, Kur'an'ı takdir eden müminin kalbinin feryatıdır. Allah'a karşı bu feryada, her hususta bize tercüman olan Allah'ın kâinatdaki hakaitinin tercümanı, tercümanı Aktez, Hz. Muhammed tercümanlık yapıyor, sallallahu aleyhi ve sellem. Gönül feryadımızı, feryat edenlerin feryadını, kalbi kırıkların, kalbinin kırıklığını Allah'a o kendi diliyle duyuruyor. Ubudiyeti külliyeye mazhar Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, kainattan Allah'a yükselen,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 de başka günlerde başka kapılarda geziyordum. Atiydim, uzaktım, başkaldırmıştım. Işte. Fakat bugün senin kapına geldim, sana dehalet ediyorum der. Der, o kul o anı değerlendirmiş olur. Cenab-ı Vâcibülcüs ve Hazretleri'nin rahmetinden ümit ediyoruz. İnşallah o da rahmetiyle onu yanılar. Mağfiret buyurur. Allah sizi mağfiret buyursun. <gülüyor> Bugünün bayram olup olmayışı beni hiç ilgilendirmez.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 bizi mümin etsin i̇nşaallah Teala. Şakacıktan İslam içinde bulunmaktan, şakacıktan daire imanda bulunmaktan, şakacıktan insaniyeti kamili olan Allah'ı bilme yolunda bulunmaktan bizleri halat eylesin, hakikisine, hulvisine, kendi indinde nezdühühühiyetinden makbul olanına ilah eylesin Teala. Bugün kısaca onun rahmetle insanlara muamelesini, af ve safını, mağfiret buyurmasını arz edip gönüllerin O'na teveccühünü temin edebilirsek, namazdan sonra elleriniz duadı O'na kaldırdığınız zaman, incelmiş o gönüllerle inşallah u yapacağınız duaları belki Cenab-ı Hak terem-i kabul buyurur. Bu babdaki belkiler bize aittir, Allah'a ait değil. Belki bizim durumumuz, liyakatsızlığımız, onun huzuruna gelme, adabına riayet edemeyişimiz cihetiyle bize aittir, ona ait değil, yoksa onun affedeceği katkıdır. Evet. Kul ya اِبَادِيَا لَّذ۪ينَ اَتْرَفُونَ Allah buyuruyor, ben de hayatını israf eden, hayatını suistimal eden, hiçbir şey kazanamayan, saçlarının bembeyaz olacağı ana kadar, defterimde bembeyaz bir amel bulunmayan bir insan olarak, kendimi bu ya ibadiyenin başına koyuyorum, hem baş benim, Allah'ın hitabını nefsime dinliyor gibi dinliyorum, benden ata kalan taşını siz dinleyin. Ya ibadiyellezine esrefûm, hayatını suistimal eden kullar, Allah kapısının gayrısında gezen kullar, başka kapıları hayatları boyunca vuran kullar, kapı kapı dolaştıkları halde Allah kapısına dönmeyi akıl edemeyen kullar, dünyaya gıstaklarına kadar inhimak eden kullar,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 اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ الْجَمِيْهَا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّح۪يمِ O bütün günahları yarlıklar mağfiret eder. Gafur O'dur, rahim O'dur. Sadece mağfiret edecek O'dur. Bu ayet pek çok müclimin, pek çok cürümleri üzerine onların Allah Resulü'nün nezli nübüvvetine gelmelerine vesile olmuş bir ayet.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 Resulullah'ın yanında nezli nübüvvetinde mevhilerini aldılar. Bu ayeti duyan, bu ayetin kanatları altında Resul-i Ekrem'in saat ola şefkatle merhametle kanat açmış olduğunu gören içirmenin hanımı çok uzak çölleri kat ederek kocasının Resul-i Ekrem'e dehalet etmesini temin etti. Ciddi yalvardı, yakardı. O en baş düşmanı Allah Resulünün huzuruna getirdi. Oraya geldiği zaman bu ayetten zuhur eden rahmet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 Cenab-ı Hak mağfiret etmesin, ince incelik falan filan diyorum. Zat-ı uymayan nâ tezat sözler sarf ediyorum. Biz de bir adı incelelim, biraz kalbimize kat kazandırmaya çalışalım, ta o rahmetel yakat kazanalım, onun sesini duyalım. La تَقْرَةُ مِنْ rahmetillah. اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُوا Gönlümüze çok iyi yerleştirelim. Bütün günahlarımızı yarlık mağfiret buyuracağına, ve bizi burada sabit tutacağına,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 Bu sözleri söylerken de utanıyorum, belki benim durumda olan var, onlar da utansınlar, dönekliği de bırakalım. Allah Celle Celaluhu dönmüyor başka tarafa, rahmetiyle daima senin kalbine bakıyor, Allah daima sana nazar ediyor. Sen sıkılmaz mısın, benim kör nefsim sıkılmaz mı başka kapıya bakar? O sana bakarken sen başka alemde gezersin. Cenab-ı Vâci Burcu Atakaddes basiret ve teyakkuz ihsan eylesin inşallah ta'la.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 bir ağaç haline getirsin. Ahiret hesabına süngürlemesin. Orada salih amelleri meyve veresin. Orada meşgul olasın. Cenab-ı Hak lütfu etirgemesin. İnşallah öyle yaptın. Evet Allah Erhamur Rahim'dir. Er Rahim diye Fatiha'da, Er Rahmanir Rahim diye Bismillahirrahmanirrahim'de ve münacat yapanların münacatlarında yüzlerce yerde ya Erhamer Rahim'in diye kendisini andığımız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 Ev <gülüyor> Şu kadını görüyorsunuz. O çocuğunu ateşe atar mı tanıyorsunuz? Kalu la vallahi dediler. Hayır ya Resulallah. Bulduktan sonra atar mı cehenneme? Allahu erhamul ibadihi min hadihi bi veledihâ. Ev Allah şu kadının çocuğunu olan şefkatinden insanlara daha merhametlidir. Daha şefkatlidir. El verir ki insanlar takdir etsinler. Allah'a böylece inansınlar. Öyle merhamet eden Allah'a karşı suy edepte bulunmasınlar. Cenab-ı Hak suyu edepte bulunmadan bizleri masum ve mahfuz eylesin. Taksiratımızı karşılığı yoktur. Bizden Allah'a karşı verilecek hiçbir şey yoktur. Taksiratımızı karşılığı olmadan Allah affediyor. Yine öylece affetsin. Bizi meccanen kerem-i lütfuna mazhar bulursun. Teala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o rahmetin müceszem şeklidir. Cenab-ı Hak peygamberiyle insanlara merhamet etmiştir. Resul-ü Ekrem'i göndermiş, Kur'an'da kendisine gidecek yolu onunla bir de talim etmiş, tebliğ ettirmiş ve bizi o surette terbiye etmiştir. O terbiyeden istedad olan, ifade eden tarih sünneye Allah'ın hak buyurduğu inşallah Teala. Resul-ü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın insanlığa karşı yaptığı bu büyük hizmet, bir hatta müminlere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 Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sırf Allah'ın rahmeti olarak bize gönderilmiş olması. Ve ma erselnake illa rahmeten ilanı Kur'an ile bunun bir de talim edilmesi meselesini nazar itibara alarak diyoruz ki Allah Celle Celaluhu rahmetini bize kabul ettirmek için Peygamberini gönderiyor. O rahmeti mücesseme ile rahmete gidecek yolları açıyor, müşahit ediyor. Onunla o yolları tezyir ediyor kendisine gitmeyi tesir ediyor. Binanın iki cepheden biz Allah'a teveccüh etme mecburiyetindeyiz. Sene 365 küsur gündür. Bu muzdan iki misli olsa, dört misli olsa ve biz yüzümüzü kaldırmadan yerden Allah'a mücamma diye secde etsek yine Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz nimetlerinin şükrünü eda etmiş olamayız. Bizi insan yaratmasının, bizi insan yaratmasının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 Kalkıp koşmayacak mısın? Bütün ciddiyetle ve mukabelede bulunmayacak mısın? Bulunmazsan, Allah'a karşı edepte bulunmuş olursun. allah Teala ve bayram ve bayramda kendisine teveccüh edenler hürmetine bizlere merhamet buyursun, nezd-i daima müteveccüh sılsın, bizi bir an huzurundan başka tarafa ayırmasın. Burada dolayısıyla bir hususu arz edeceğim. Cenab-ı Hakk'ı bilen,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 Bir hafta içinde ağladığı, güldüğüne denk değilse onun hayatında feth yoktur. Marifet ermişse fakat ehli marifet değilse bir cemaat. Allah'ı bilmiyorsa, şakacıktan tanıyorsa ne onlar bu laflardan bir şey anlarlar, ne de hiçbir şey anlamayan benim nefsim anlar. Ne onlar boş bıraktıkları boşluğun azametini idrak edebilirler, ne de o boşluğu doldurmak için işlerinde bir gayret hissedebilirler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 fakat nefsinin anlayışsızlığına karşı bu sözlerden bir şey anlamıyor baktım anlayışsızlığına karşı onun başına vurdum başına vurulacak nefsi olan varsa o da kendi nefsinin başına vursun evet biz 14 asır Resul Ekrem'i tanımadan uzak kaldığımız için 14 asır marifeti ilahiden beri bulunduğumuz için öylesine katler patlamış misiatımızda öylesine ülfet hasıl olmuş ki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 Serem ve lütfuna bağışlasın bizleri inşallah. arz ettiğin bu husus belki kulak kırmalayıcı mahiyette oldu ama kusura bakılmaz inşallah Cenab-ı Hak da affeder. O da kusurlukla bakmaz. Muhterem Müslümanlar, uzun bir mazinin neticesi olarak pek çok şeyini kaybetmiş, çok mücrim, çok müflis bir cemaat. Hz. Ebu Bekir, Allah'a teveccüh zaman cüd bi lütfik veya huz bi lütfik diyor. Hüd <gülüyor> bi lütfik ya ilahi men lehu zâdun kalil müflüsün biz sıdkıyı eti'in de bâbik ya celîl diyor. Zâd-ı olan, ahiret adına adı olmayan veya pek az azı bulunan Ebu Bekir kulunun elinden tut Allah'ım diyor. müflüsün biz sıdkıyı eti'in de bâbik ya celîl Zaten sen etmiş, hiçbir sermayeye sahip değildir. Söyledik ekber diyor. Fakat sana tadakatla gelmiştir. Minhu isyanun, avn isyanun, avsehun, bazı minke isyanun, va fadun, bazı cehid. Ondan isyan, ondan hisyan, ondan unutma ve sana baş kaldırma. Senden af, senden ihsan, senden lütuf, senden minnet. Bütün bunlar senden. Sen ihsan edicisin, o da isyan edicidir. Sen bağışlayıcısın, o da isyancıdır. O unutur, kendini E bu Bekir unutur ama sen unutmaz, ihsan edersin diyor. Biz her bir teker teker Allah kapısında müslisiz. Ama sadakatla onun kapısına gelebilirsek. Bu sözü, ben onun sözünü Mevlamla tecellileriyle baş başa kaldığım zaman söylerken, bazen oraya geldiği zaman tevakkuf etmişimdir. Ya bir sıdkı diyememişimdir. Sadakatla Allah kapısına geldiğim endişe ettim. Sadık değilim ki öyle değil dedim. O sadakatla gelmiş de öyle diyor. O münacatı Ya Rahman Ya Rahim Keker gibi istiyatımla Cenab-ı takdim ettiğim zaman, müflüsün bir sıdkı sözüne geldiği zaman tevakkuf etmişimdir. Sadakatla geldim diyemem Allah'ım. Utanırım. Sana karşı huzurunda nasıl yalan söyleyeyim. Mühimiz olmalı. Elini açtığı zaman kulun sana geldiği, Geldi mi acaba? Acaba kalbiyle geldi mi? Acaba bütün mativayı terk etti geldi mi? Acaba her şeyi unuttu geldi mi? Acaba ondan başka o anda bir şey düşünmeyerek geldi mi onun huzuruna? Öyle geldiyse sadık geldi demektir. Yoksa sadık değil o. Başka şeylerle içi malen mal doluysa sadık değil demektir. Mümin bu duyguyla Allah huzuruna gelmeli. Bunlar ona zarar vermeyecek, tari getirecektir. O kâhmeti kıymetini görecektir. Allah'ın nezdi uluhiyetinde boyu arşa çıkmış kulların yanında, başı sidreyi açmış kulların yanında, kâmeti kıymetini, boyunu görecektir. Ona göre vaziyet alacaktır. Uzak boyumu Allah'ım diyecektir. Göster kuturumu da uzak boyumu Allah'ım diyecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanların yanında küçük, Allah'ın yanında büyük. Sözüyle bu hakikat ifade etmektedir. Bedbahtır o insan ki, insanların yanında pek büyük, fakat Allah'ın yanında pek küçük. İki tarafı da misavi olursa bahtiyar insandır. Cenab-ı Hak bizi bahtiyar eylesin inşallah. Allah Celle Celaluhu bizim kendi hakkında affediciliğine, merhametle muamele eticiliğine, kat'i huzuruna gelmemizi istiyor. Bizi affedeceğini harfiyen inanalım ve bu inanış bu anlayış içinde huzuruna gelmeye çalışalım. Ona teveccüh etmeden evvel teveccühün yollarını, düşüneceğimiz şeyleri, nasıl bir kalple teveccüh etmemiz gerektiği kapısını açmak için bu sözleri söylüyorum. Hena'inde gann-i abdibi buyuruyor. Allah buyuruyor fıksı hadisinde, kulum beni nasıl sanarsa ben öyleyim. Nasıl sanıyorsunuz Allah'ı? Merhametli bir Allah Celle Celaluhu, mağfiret edici bir Allah, kendisine teveccüh eden, sadakatle teveccüh eden kulları kapısından ayırmayan bir Allah olarak tanıyorsanız, Allah'ı öyle bulacaksınız. Ve ene ma'ahu haythu kan O beni nasıl anar, nasıl düşünürse ben onun yanımızda öyle bulunurum buyurur Allah Teala. Ve Allah Resulü müddet olarak bu kutsal hadise şunu ilave buyuruyorlar. Vallahi illahi abrahu bi töbte abdi min ahadikum yecidu salatehu bil fad. Sadaqa Rasulullah fi Allah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 Bütün bu işgalleri bertaraf etmek için silaha, mavidere topa, füze yapalana filana ihtiyaç yoktur. Allah'a teveccüh edeceksin. Ben sadece ve sadece Allah'ın kuluyum diyeceksin. Allah'a teveccüh eden cenab-ı Hakk'a destekçi olacaktır. Yoksa merasimci müminler hiçbir şey yapamayacaklardır.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 bilmiyor, bilmediğini de bilmiyor. Ne anlatırsın ona? Allah'ı bilmiyor, nasıl bilinir? Onu da bilmiyor. Ve bilmediğini de bilmiyor. Daha daha fazlası var bu asırda. Üstelik biliyor, sanıyor. Mümin Allah'ı bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor, fakat onu biliyor, sanıyor. Ve işin felaketi oradadır esasen. İslam hayattır, İslam hüzurdur. Kafayla da alakası vardır, kalbile de alakası vardır. Fiyatla da alakası vardır. Kefet çevre insanı sardığı zaman insanı hizura kavuşturacaktır. Cenab-ı Hacı Bülcüt ve Sekeddet çevre dinin kuşatmasına müsait halibizleri ihsan eylesin. Biz de inşallah Teala, o sayede dini idrak etmiş olalım, kendisine teveccüh etmiş bulunalım. Evet, Cenab-ı Hakk'a ve teveccüh bizi de değiştirecek, içinde yaşadığımız küçük hücrelerimiz olan ailelerimizi de değiştirecek.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 Ca'al turracale afkike sullama taazamen yedan bi felem ma qarransu fa afkike rabbi sha'na afkuka azama Kalbim kas kat olduğu zaman şu anda demek kalbim kas kat olduğu zaman Allah'a şikayet etmek lazım. Vataqat mazahi yollarda tarabık sana gelmek için imkan kalmadığı an Ca'al turracale afkike sullama ben bütün bu daracık yollardan, bu eğri-büğrü zikraklardan, senin affini bir merdiven olarak kullanıyor, senin keremi lütfuna yükselmeye çalışıyorum. Ben buradan çıkamam, senin affın elimden tutmazsa, sen elini uzatıp bana destek olmazsan. Te'â ve menî zembi felem Günahlarımı üst üste yırdığın zaman, onları cem ettiğim zaman, gözümde öyle büyük göründü ki onun yanında hiçbir sevap göremedim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 Ben 40 senedir orada şefavretimi müşahede ediyorum diyor. Fakat 40 senedir Allah'ın kapısından dönmeyi düşünmedim. Başka kapı yok ki ona gideyim. Başka kapı yok ki ona iltica edeyim. Affedecek olduğu için ben de onun kapısından ısrar ettim, durdum. Bu Cenab-ı Hakk'ın merhametinin mağfiretinin celbine vesile olur. Hemen anında değiştirilir o yazı. Başlar kaldırılıp yukarıya bakıldığı zaman onun sahip yazıldığını... Mesut ve olduğunu orada müşahede ve müşahşere ederler. Kalbinde pek çok nifaq alameti bulunan nefsim ve nefsim gibi müminler, izle Cenab-ı Hakk'a bu niyet ve bu anlayış içinde geliyoruz, diyoruz ki biz orada şakı yazılı olsak bile senin tapına boynumuzdaki tasma ile geliyoruz bayram günü de el açıyoruz. Sen bizi kapından boş çevirme, tesbih etme burada ibadeti saatimizi yüzümüze vurma.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 قِيما لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاءَ لِلْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِأَقْصَى يَأْنَا قَدِيرٌ سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ لَنَا إِلَّا مُعَلِّمَنَا إِنَّكَ أنت العليم حكيم. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntumna zalimin. Rabbi inni mezzaniyed durru ve ente erhamurrahimin. Rabbi inna mezzaniyed durru ve ente erhamurrahimin. Rabbi inna mezzanne durru ve ente erhamurrahimin. Ya erhamurrahimin. Ya zel celali vel ikram. Ya zel fadli vel imtinam. Ya ilahi bütün harekat-ı sekenat ve davranışlarımızda tevfikini bizlere yâr eylem. Ümmet-i Muhammed'i bahsiyar eylem. İbadet-i taatını makbul eylem. Kalplerini kendine müteveccih eylem. Kur'an-ı veya ve yana kadim eylem. tarik sabit, daim ve kaim eylem. Yolundan ve rızandan ayırma ya Rabbi. Ya İlahel Alemin veya Ya Ekremel Ekremin ve Ya Rabbel al Alemin. Esma-i yaparak, İsmi adamını şefaatçi yaparak, onları aratıyor olarak söyleyip, aklımızı senden diliyeceğiz. Sen makbul eyle ya Rabbi. Allahümme inni es'alüke al ve al-afiyete fil dunya ve'l-asire. Allahümme inna nes'alüke al-cenne ve na'udübüke minel-nar. Ya ilah al-alemin ve ya eklemel-ekremin. Es'alüke ya Allah, ya ve ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyü, ya Kayyum, ya Del-Celali ve'l-Ikram.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 Allah'ım maalik el mülk, to'et el mülk, man teshab, ve tanzg el mülk, mman ve tezg man teshab, ve tezil man teshab, biyedik el xeyir. İnnek, ara şeyin kadir. Ya Hennan, ya Mennan, ya Deyan, ya Gufrân, ya Subhan, ya Aman, ya ilah Bunlar senin ism azamındır. Bunlarla dua edildiği zaman. Kabul olacağı adı vardır. Biz bunları şefaatçiye barak, dualarımızın kabulünü senden diliyoruz. Sen makbul eyle ya Rabbi. Huzuruna gelme liyakasını biz çoktan kaybettik. Başka huzur bilmediğimiz için yine senin huzuruna geldik. Dergâh-i makbul ve mağfur eyle bizleriz. Ya i̇lahel alemin ve Ya ekremel Sana senin halis kulların gibi bütün kalp ve hissiyatıyla tabi dönemeyiz.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 bülbüllerin sesleri arasında sen kabul eyle Yarabbi. Bu perişan halimize bak, bize merhamet eyle Yarabbi. Mağfiret eyle Yarabbi. Yolların tıkandı bütün kapıların kapandı, sana gelecek bütün imkanların yok olduğu noktada, İmam-ı Şafii hazretleri gibi, senin affını, senin keremini, senin rahmetini süllem olarak kabul ediyoruz. Sen onu bize ulat. Havdullahi'l-Metin olan ona sarılalım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 sana sadakatsizliklerinden ötürü bir taraftan onların perişaniyeti, bir taraftan burada bizim başka şekilde perişaniyetimiz, başka İslamlı Malik'in başka türlü perişaniyetler, bütün bunlar hepsi senin huzurundan uzaklaşmanın cezasıdır. Seni terk etmenin cezası, senin isyanın cezası, sana karşı tuyanın cezasıdır. Isyan ettik, tuğyan ettik, bütün hatalarımızla ama yine senin huzuruna geldik. Hz. İklimenin olduğu kapıdan, vahşinin olduğu kapıdan, baş düşmanı Habibin Ebu Süfyan'ın olduğu kapıdan, kanı heder kılmışların olduğu kapıdan, bizleri de buyun diye içeri al, bu sesimize lef veysi, bizleri de mağfiret Ya Rabbi. Senin engin rahmetinden, şeytan dahi başını kaldırıp bir şeyler ümit ettiği eyyanda, ümit ettiği zamanda, şeytanın derekesine düşmemiş insanlar olarak, sana secde eden başlar olarak,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 Zaferi yaratan da sensin. Mülk senindir ya Rabbi, Geda'ya sultanlık mülkünü ihsan ile ya Rabbi. Bizim liyakatımıza değil, Rabbi-i dediği gibi, senin bize olan merhametine, senin bize olan muhabbetine, senin kullarına olan refet ve şefkatine güvenerek diyoruz ki, bize merhamet ettiğin için mağfiret eyle, bizi sevdiğin için merhamet eyle, Bizi kapında istediğin için kapına çevir ya Rabbi. Bizi arzularımızla göz açıp kapayıncaya kadar baş başa bırakma ya Rabbi. dudaklarımıza geldi ya Rabbi. Kur'an'ı anlamamadan dilgir olduk ya Rabbi. Bu dersleri çoğumuz çok defa idrak edemiyoruz. Bu söylenen sözleri çoğumuz çok defa anlamıyoruz. Birbirimizin başını gözünü yarıyoruz hakkı anlatma hesabına. Başı gözü yarılmış Müslümanlar olarak senin huzuruna geldik. Sen merhametle ve mağfiret eyle ya Rabbi. Bayramı bize hakiki bayram eyle ya Rabbi. Hak olduğumuz bayram olsun ya Rabbi. Muvaffak olduğumuz bayram olsun ya Rabbi. Şeytana karşı bizleri muzaffer eyle ya Rabbi. Nefsimize karşı muzaffer eyle ya Rabbi. Nefsimize karşı muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi amelimiz nasıl perişansa sözlerimiz öyle perişandır. Anlayışımız da ona göre perişandır. Sana yanlış anlayışımızı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 mübarek merkadinde ümmetinden bir şeyler bekleyen Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a takdim edeceğimiz hiçbir şey yoktur, hiçbir şey yoktur Ya Rabbi. Şu iki göz gözyaşı samimiyse bunları O'na ulaştırsın. Ya İlahe'l-Alemin ve Ya Ekrem'el-Ekremin. Belki o mübarek kubbenin altında da şu anda eller kalmış, dua ediliyor. Belki senin kabrinin etrafında dua ediliyor. Belki Mele'ye aile de dua ediliyor. Melekler Tahsin'de kadar Beytullah'ın etrafında pervane gibi pervaz ediyor. Onlar arasında bu mücrimlerin sana doğru kalkan ellerini de boş çevirme Ya Merhamet eyle bize Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi liyakattılar, kazandıkları şeylerle cennete girecekler. Liyakatsız kafirler cehenneme girecekler. Mücrimler senin merhametini bekliyor. Mücrimleri de merhametinle cennete koy Ya Rabbi. Merhametinle huzurunda sabit ve daim eyle Ya Rabbi. Ya İlahen Alemin ve Ya Ekrem'e atalarımız senin rızanı tahsil hususunda pek çok şey yaptılar. Sana yaklaştılar. Bu mescitleri, bu mabetleri yaptılar. Ve bize çok yüksek, büyük bir miras bıraktılar. Biz miras yediler, o miratı alçüs ettik, israf ettik.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 Ama bizde de birer kaşık suyla okyanusa kaşığımızı atıyor diyoruz ki Bu okyanusa hitlemiz vardır Bu filizler senindir ama bizim de hoşumuz gidiyor Onları yaşatmanı, onları çoğaltmanı, şerilerin şerinden korumanı Deminlendiriyorum ve istiyoruz. Sen merhamet et, koru ya Rabbi Kur'an'a hizmet edenleri koru ya Rabbi Kalplerine Kur'an sindir ya Rabbi Azmına muvaffak eyle ya Rabbi Kur'an'a cemaat olma çok yüksek bir payedir. Ve bu ben dahil pek çoğumuzun tevkindedir. Ona liyakatımız yoktur ya Rabbi. Sen bizim liyakatımıza bakma. ilahiye ilahiyede bulunmuş. Bizim dilimizle bize konuşmuşsun. Yine bizim halimize göre bize merhamet eyle ya Rabbi. Ya ilahe el alemin. Ben nasıl perişanım, nasıl söz söylemesini bilmiyorum, nasıl hissiyatımı sana karşı dile getirmesini bilmiyorum, nasıl ellerimi kaldırırken utanıyorum. Aynen bütün İslam'a bile öyledir ya Rabbi. Hepimiz perişanız, hepimiz münkesiriz, hepimizin kalbi kırıktır. Sen bu kalplerimizin kırıklığına merhamet eyle ya Rabbi. Sargı isar ya Rabbi, bize ayağı kaldır ya Rabbi. Bu araziyi ihya et ya Rabbi, Allah'ım. Malikül mülk sensin Allah'ım. Mülkünde yeniden hakimiyetini kur. Sen hakimiyetini bizlere de göster ya Rabbi. Göster ya Rabbi. varız. Sultanlara liyakatımız, Sultanlara ihzal edeceği şeye liyakatımız yok. Fakat senin kerem rütfuna itimadımız var. Güvenimiz var. Bize merhamet eyle ya Rabbi. Mağfilek eyle ya Rabbi. İrhan men adume meraduh. Ve azze şifau. Ve kaviye belavu. وخلت عيلته وكثر داو وخلت سماه قام بقى ان سما الجو رجع و ان سما الجو رجع و الجو رجع يرحم يرحم يا ربي مددك يا فريج الاطب بقول لك التونه والابواق وتعثر علي سلوك طريق هذه الدواء ونثر ما قيام فنثورايت في ميادين الغفله وتيلي İlhammen taqat aleyhi l-ekvan. İlhammen taqat aleyhi dünya. İlham ya Rabbi. ve lan elbabe ya müfettah ala bu'an. Vestah lan elbabe ya müfettah ala Göster cemalini ya Rabbi. Görelim ya Rabbi. Müşahedesine muvaffak görelim ya Rabbi. Göster şu Kur'an'ın tecelli ve zuhur edeceği yani anı. Görelim ya Rabbi. Ya ilahil alemin. Senden bir tahkimane şeyler istemez ama yine biz mürşidimizden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 Nefsin sevgiyle başka şeyler isteriz, şeytanın itmesiyle başka şeyler isteriz. Nefsimizin ramına, şeytanımızın rağmına, Sen, seni memnun edecek şeyleri yapmaya bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin, amellerimiz hep oldu, gösteriş oldu. Yapmayanların vaziyeti de pek perişan oldu. Bize ihlal onlara da amel ihsan ile ya Rabbi. Hidayet eyle ya Rabbi, biz kimseye hidayet edemeyiz. Biz kimseyi doğru yola getiremeyiz. Hadi sensin, budil sensin. İstedin hidayet eder, istediğini iddial edersin. Sen bizim neslimizi hidayet eyle ya Rabbi. Çok söz sana karşı suyu edeptir. Ağzını doğru söyleyemediğimiz için çok söyledik. Bundan dolayı da muafize etme ya Rabbi. Yine senin öğrettiğin şeylerle halimizi sana arz edeceğiz. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِرْنَا إن نَّسِينَا أَوْ ربنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لِلْكَافِرِينَ أَنتَ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لِلْمُنَافِقِينَ أَنتَ مَوْلَانَا انصرنا على عدائنا. فانصرنا على انفسنا. فانصرنا على شياطيننا يا رب العالمين. يا ارحم الراحمين. يا دائما الفج على البريا. يا ظاكب اليدين بالعتية. يا صاحب المواحد يا غافل الذنوب والخطية. يا غافل الذنوب والخطية. يا غافل الذنوب والخطية. صل على محمد خير ورحمل. Va lana dunubana fi hadhihi alwaqtiya vagfir lana dunubana fi hadihi aloshiya vagfir lana dunubana fi hadihi alsa'a Sen dua istediğin için dua ettin, teveccüh istediğin için yarım yamalak teveccüh ettin. Sen hakikatine erdir. Sen hakikati göster. Sen dualarımızı da kabul buyuruyor ya Rabbi. Rabbena atina fi dunya haseneten ve fil ve qina azabannar ربنا اغفر لنا ولي الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا والوالدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لَنكُونَنَّ من الخاسرين وإن لم توفِّر لنا وترحمنا لَنكُونَنَّ مِنَ ذنوبنا وأدخلنا في جملة الصالحين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أول دعانا وفي آخر دعانا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في أول دعانا وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. وإخوانه النبيين والمرسلين عدد خلقه ورضى نفتك وزنة عرشه ومداد كلماتك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفاد وتقضيلنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع الزيال وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أحسن الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت من جميع الخيرات في الحياة لبعد الموت برحمة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين آمين ألف ألف آمين بحُرمة سيد المرسلين بحُرمة قرآن الكريم بحُرمة كعبة المكرمة يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام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 وَبَلَّعَنَا رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْهَاشِي وَلْكَر۪يۜ Muhterem Müslümanlar, bütün yolda kalmışların, bütün perişan olmuşların, bütün bakmışların, zunmete düşmüşlerin, kalbi kırılmışların, elinden tutacak, onları sahili selamete çıkaracak, onlara ümit ve güven verecek, füzura kavuşturacak, Allah'tır Celle Celaluhu. Sıkıntıya düştüğünüz zaman, huzuru kaybettiğiniz zaman, bir derdi hali düşündüğünüz zaman, bir millete huzur getirmeyi teslim edip kararlaştırdığınız zaman, Allah'a döneceksiniz. Çünkü melce ve mencevudur. Bir şeye hakimiyet kurmayı planladığınız zaman, bir hususta muvaffakiyet düşündüğünüz zaman, Mülk elinde olan, malikül mülk olan Allah'a teveccüh etmek gerektir. Çünkü her şeyin zimamı onun elindedir, her şeyin dizgini onun elindedir. O kendini bütün kainat üzerinde tek yekta, tasarruf sahibi olarak bize tanıttırıyor. Kalbimizden en uzak mekanlara kadar her şey onun elinde. Kalbin teveccühünü mü düşünüyorsunuz? Ona teveccüh edin, o kendine teveccüh etsin kalbi.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 Kendine sever kihe bizleri muvaffak kılsın inşallah. Seala. Bayramın bir manası da bu itibarla Cenab-ı Hakk'a inâbedir, tevbedir, ona dönüştür. Ondan başka dönecek yer olmadığı şuuruyla ona dönüştür. affı ondan dileyiş ve onun kapısından ayrılmamaya azmediştir. Biz şu şuur içinde camide oturuyorsak, bu anlayış içinde camiden ayrılacaksak, iyi bir bayram idrak etmiş,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 كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستنوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتقوا الله باطعون <الحمد, الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المؤتبر عظيما لنبئه وتكريما لفخامة شان الصفيه. فقال الله عز وجل من قائل المقدام أميرات. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. كما صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حمد المجد. فبارك لا محمد ولا محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين ربنا إنك حمد المجد. ورد اللهم نصدقك ببكتم الفرق المر وأسمان وعلي غدي الله عليهم وعن الستة الباقية العشرة مبشرة وعن الصحابة والتابعين ركائز منه والأبرار وسلم تسعم كثيرا إلى يوم الحش والقرار وحشرنا معهم الفكين لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولا دع ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبرا